1283, numaralı konu, Fedale Bin Ubeyd'in arkadaşlarına öğrendiklerini müzakere etmelerini tavsiye etmesi, Evet, Fedale Bin Ubeyd kendisinden bir şeyler öğrenmek için gelen arkadaşlarına şöyle derdi, Benden öğrendiklerinizi kendi aranızda müzakere ediniz ve sık sık tekrarlayınız, birbirinize müjde veriniz, Allah mükafatınızı versin, sizi sevsin ve sizi sevenleri de sevsin, anlayamadığınız yerleri tekrar tekrar sorunuz, çünkü her bir sorunun sevabı ilkinin sevabı gibi, Gibidir. Konuştuğunuzda ara sıra Allah'tan bağışlanma dileğiniz.